Sevgi, değer, kıymetli dinleyicilerim merhaba. Ay ay ay ay ay bak <gülüyor> ilk kelamdan başladın ya. <gülüyor> ne ya Karaköz'üm anlamadım ben. Katıksız saf Rafi'ne ya. Belli ki sen yine bana taş atıyorsun. Kayaya gücüm yetmiyor taş da yetiniyorum. Neyse efendim benimle uğraşmayı bırakalım da senin şu bana telefonda söylediğin meseleye dönelim. Ağzım açık kaldı Karagöz'üm valla. Sen şimdi açık ağzını kapa bana oy verecek misin vermeyecek misin onu söyle. Vermesine veririm Karagöz'üm ama sen ilk önce bu adaylığına güveniyor musun onu söyle. Ya şu ülkede her isteyen adaylığını ilan ediyor da benim neyim eksik onlardan ben bağımsız adayım. Bak Karagöz'üm bu adaylık işi öyle oyun oynamaya benzemez. Halkın seni seçmesi için onları tatmin etmen lazım. Hah işte ben de seni bu yüzden aramıştım. Bak ben seçim vaatlerimi hazırladım. Ben okuyacağım sen dinle. Kafana yatmayan bir şey varsa uyarırsın anladın mı? Ama sen beni uyarmadan önce ben seni bir konuda uyarayım hacı bak. Her lafıma bir kul takıp burun kıvırma sonra tepelerime. Hayır efendim ne ne gerekiyorsa onu söyleriz emelallah. Ben sözümü söyledim. Gerisi sana kalmış. Okuyorum dinle. Oku bakalım dinliyorum. Milletvekilleri halkı seçecek. Hopala, öyle şey olur mu canım? Ben yaptım oldu Hacıivat. Neyse neyse, devam et bakalım. Avrupa Birliği yerine Türk Birliği oluşturulacak. Hadi canım. Ee, ya sonra kimse trafik sıkıntısı çekmeyecek. Ee, taksiler, minibüsler sokaklardan kalkacak. Ee, nasıl gelip gideceğiz Karagöz'üm, uçarak mı? Başa gelince bir hal düşünürüz elbet. Pazartesi iş sendromu ortadan kalkacak. Öyle mi? Nasıl olacak bu? Çünkü sadece hafta sonları çalışılacak. Oh! Öğrencileri de unutmadık. İngilizce ve matematik gibi zor dersler kaldırılacak. müzik ana ders olacak. Hiç öyle şey olur mu kara gözüm? Kara göz bu. Yaparsa olur. Geldik spora. Seyircisin oynama cezası ortadan kalkacak. Hmm. Buna pek sevinenler olacak bak. Ayrıca maçlardaki dövüş kavga bitecek. Remi. Nasıl olacak bu? Çünkü herkes fenerli olacak. İlahi kara gözüm. Şaka lan şaka. Üç koronar bir penaltı olacak. Ee? Sigaranın açtığı bilimum rahatsızlıklar ortadan kalkacak. Allah Allah ışka bütün kötülüklerin sülalesi olacak. Aa bak bu güzel işte. Yazlar 3 ay uzayacak. Tatil zamanı artacak. Hadi canım sen de İstanbul'un taşı toprağı 24 ayar altın olacak. Vay vay vay. Yalan söyleyen gerçekten ölecek hem de yatsıda. Enteresan bak. Tüm köylere ak merkez kurulacak. Abartmayalım Karagözüm. Abartlık mı? Yani iyi küçültelim o zaman. Köylere kapalı çarşı kurulacak ve kapalı çarşılar hiçbir zaman <gülüyor> kapanmayacak. Bu oldu sanki. Elinle bak daha bitmedi. Deliye bayram sözü, akıllıya bayram şeklinde değiştirilecek ve böylece... Bize her zaman bayram olacak. Evet sonra artık kimse parasızlık çekmeyecek. Çünkü para ortadan kalkacak. Ee ihtiyaçlarımızı nasıl gidereceğiz? Makarnayı pirinçle, elbiseyi ayakkabıyla değiştirecek. Değiş tokuş yöntemiyle yani ha? Evet şimdilik bu kadar acaba. Dahasını da sonra düşünürüm. Ee ne diyorsun seçim vaatlerime? Yani Kara önemli olan vaatlerde bulunmak değil, önemli olan vaat ettiğini tutmak. Ya tutarsa? <gülüyor> tutarız tutarız. Başa bir geleyim de hele gerisi kolay. Hadi bakalım Kara Senin de vaatlerin bittiğine göre biz de programı bitirelim. Bitirelim Hacı Yivat. Efendim, geldik sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Avvola!